Ayşegül ben bu hafta hikayenin kadın halinde e, bol müzikli bir bayram programı yapacağız. E, önümüzdeki Kasım ayında çok heyecan verici bir takım etkinlikler var. Onlar üzerine de konuşuyor olacağız. E, i̇nce Saz'la başladık. Mazi kalbimde bir aradır e, Türkçe seslendirilen ilk tango olduğu söyleniyor bu parçanın. Seyhan Hanım e, ilk tango solistlerinden Seyhan Hanım Seslendirmiş Onunla birlikte anılan bir parça Biz İnce Saz'dan Dilek e, Sesinden dinledik e, Bayram pek çoğumuz için Maziyle bir hesaplaşma e, Getiriyor Tabi burada kimin bayramı Kim bayramı kutluyor e, Kimin bayramını ifade ediyor bu bayram Bunları e, çokça tartışıyoruz Program boyunca da Biraz konuşacağız Ama özellikle Müslüman ailelerden gelen Ve e, bayramı e, bir aile etkinliği olarak da e, ailenin bir araya gelmesi ve kendi üzerine düşünmesi, e, uzun süredir görmediği insanlarla e, görüşmesi, uzun süredir gerçekleşmeyen birlikteliklerin gerçekleşmesi olarak yaşayanlar için bayram e, ciddi bir iç hesaplaşma, birbirini hesaplaşma ve aile olarak kendi üzerinde e, düşünme demek olabiliyor. Tabii burada aileden kastımız ne? E, bunu da e, önümüzdeki ay düzenlenecek bir aile konferansı var. Onun üzerinden e, biraz daha düşünelim e, istiyorum. E, ama biyolojik ailelerimizden, sonradan kurduğumuz e, ailelerden, e, arkadaşlarla veya e, başkalarıyla kurulan ailelerden e, bahsediyor olabiliriz. E, Sonuç olarak e, bayram e, bütün bunları e, düşünmek için ve kendi üzerimize e, düşünmek için e, bir vesile oluyor. Evet. İnce Saz'la başladık. Zülelle devam edeceğiz. Zülal üç kadın şarkıcıdan oluşan bir topluluk. Anadolu kökenli, Amerika doğumlu üç Ermeni kadın Zülal grubunu oluşturuyor. Zülal hem Türkçe hem Ermenice aynı anlama geliyor. Muhtemelen bölgenin başka dillerinde de saf, duru, güzel akan su anlamında. Biz de onlarla birlikte bir su gibi akalım ve bayramda... Yine hepimizin çokça düşündüğü ve pratik olarak yaşadığı yemek üzerine bir züler parçası ile başlayalım kapama.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 Papa ma, chaa chaa chaa papa ma, araan ka shat to do ma, ring berink mer do na, maner chaata zahe zing, thonri meche ghahe zing, hey papa ma, papa ma, mer meche papa ma, hey jan jan papa hey jan jan hey jan jan <speaking in> one, <foreign language> two, three, one! John, hey John, hey John, hey John, hey John, hey John, hey John. Gopama gopama hey jane jan gopama jahans gopama ji jan gopama gopama gopama ji jan jan gopama gopama patalarat jegang tun harir hokki angestun yesin jane min jane mari hokki mektetun jegan Ye gan, ye gan, ye gan, kei kei, ye gan, ye gan. Khana biu tekei, ye gan, ye gan, ye gan. Eza ne eza ne, be ar, ye gan, ar, Heyecan, can, heyecan, heyecan, heyecan, raksıka ımsıka, raksıka dağ. Heyecan kapama, of el o di kıştana. Heyecan, can kapama, çulduğu hiç imana hacan. Evet, Zülel'den dinledik, e, kapama, heyecan e, diye diye. Ee, kapama yemeğini de e, den de bahseden e, bir parçaydı Kapama aslında ağırlıklı olarak etle yapılan bir yemek Ama vejeteryanlı türleri de vardır diye umuyoruz Buradan Lide ve e, el sallıyorum ee, Biraz önce programa girerken e, Sen de katılır mısın bana dedim Ama e, bayramla ilgili özellikle e, Kurbanla ilgili, e, kurban kesmeyle ilgili e, Karşılıklı rahatsızlığımızı e, paylaştık diyeyim Bayram e, Zor geçebiliyor ee, e, hayvanlar üzerinden de bu dünyayı düşünmek isteyenler için. Dolayısıyla e, vejetaryen kapamalar e, için biz bunu dinlemiş olalım. Ama aynı zamanda tabii ki bu tarihsel bir paylaşımını da ifade ediyor e, bu parça. Anadolu'da paylaşılan bayramlar, paylaşılan sofralar. E, hem paylaşılmaya devam eden hem de dev devam edemeyen e, sofralar var burada. Biraz onlardan e, bahsetmek istiyorum önümüzdeki... Hafta e, 2-3-4 Kasım'da Hranting Vakfı'nın bir Müslümanlaştırmış Ermeniler konferansı e, olacak. E, ama ondan önce bizüler parçası daha dinleyelim. E, ah niger, can ah. ah niner, can niner, hanip, niner, canip, niner, e, niner, Ah nina, can nuri nuri inç güzels, göt ağo butçek güzem, çal havu çavit güzem, yer kanku zambir güzem, ambe ruzantrev var tuzı. Ah nina, can nina, hanin nina Vod ne gödri kis nakar, ofçehtar nazid Bir günden este zizi, sarerun, Çelkemane havkelerun, Ah can minar, ha can niğni nare par, vodne kadri kiz nakar. nazi par, vodne Otekar nazita nazita par, nazita par, Evet, Ranting Vakfı Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Malatya Hayder Malatya Ermenileri Derneği e, birlikte bir konferans e, düzenliyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılacak bu konferans. 2 Kasım Cumartesi günü sabahleyin başlıyor. Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı. Müslümanlaştırılmış Ermeniler kim? Önce e, oradan başlamak lazım. Konferans e, tarihsel olarak e, buna bakıyor olacak. Şüphesiz ki 1915 e, öncesinde de... Ee, Müslümanlaşan e, Ermeniler var ee, Hemşinler üzerine özellikle konuşuyor olacağız Yani bu e, din değiştirmenin ve dinler arası etkileşimin e, Anadolu'daki tarihine de bakan e, bazı sunumlar olacak Ama esas olarak kitlesel olarak e, e, Ermenilerin 1915 kırımından Müslümanlaşarak e, kurtulma olgusuna Bu kurtulanların kim olduğuna Onların çocukları ve torunlarının ...bu bu şekilde kurtulan anneanneleri, babaanneleri, nin anılarını nasıl yaşattıkları... ...onlar için ne ifade ettiği Müslümanlaştırılmış Ermeni ailelerden gelmenin... ...bunlar üzerine konuşulan bir konferans olacak. Buradaki tarihin yükü nasıl kavramsallaştırıyoruz... Ee, Müslümanlaştırılan e, Ermenilerin önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Neden kadın ve çocuklar? Öte yandan erkekler de var ama onların hikayelerini neden anlatıyor? E, e, aslında çok da bilmiyoruz. Bu sorular da çok konuşuluyor olacak. Bu konuda belki hatırlarsınız 2004'ün sonlarında anaannem kitabı yayınlanmıştı. Fethiye Çetin'in. Biz Fethiye de bu programda çok ağırladık ve bu konu üzerine konuştuk. O kitaptan önce çok azımızın farkında olsak bile dillendirdiği bir konuydu. Müslümanlaştırmış Ermeniler. Ama onun arkasından yakın dönemde tekrar bir sayıp baktığımızda şunu fark ettik ki... Yaklaşık 18 kitap yayınlanmış 2004'ten e, bu yana. 18 tane kitap ya doğrudan bu konuyu ele alıyor ya da do dolaylı olarak. Bunların önemli bir kısmı Fethiye Çetin'in Anneannem kitabında olduğu gibi anı kitapları özellikle torunlar tarafından yazılmış. Önemli bir kısmının başlığında anneannem e, sözü geçen kitaplar ama aynı zamanda e, edebi Kitaplar da var, roman ve hikayeler. E, doğrudan bu konuyla ilgilenen veya dolaylı olarak ya da hikayenin bir parçası olarak e, ele alan e, kitaplar da var. Birkaç tane tarih ve araştırma çalışması da var. Bizim Fethi birlikte yaptığımız Torunlar kitabı var. 25 e, torunun hikayelerini anlattıkları Anadolu'nun her yerinden 25 torunun. Hem bu çalışmaları yapan kişiler hem de artık bu konuda uluslararası alanda çalışmaya başlayan başlamış akademisyenleri dinliyor olacağız bu üç günlük konferans boyunca. Hem yani torunların bir buluşması, küresel anlamda bir buluşması hem de bu konudaki akademik çalışmaların bir araya gelmesi söz konusu olacak. Bunların içerisinde tarihçiler var, antropologlar, sosyologlar. ...kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmaları yapanlar. Ee, ne, yani burada aranacak, cevabı aranacak sorulardan bir tanesi... ...neden yaklaşık 90 yıl boyunca çok sayıda Ermeni'nin... ...sayılarını tam olarak bilmiyoruz ama... E, ...pek çok tarihçi 200.000 civarında olduğunu e, tahmin ediyor. Müslümanlaştırışarak e, veya Müslümanlaştırılarak... E, ...hayatta kalan Ermenilerin 1915 ve hemen e, arkasından... Eğer böyleyse yani bu sayıya yakın bir sayıdan bahsediyorsak bugün birkaç milyon kişinin anneanne, babaanne, dede, teyze, büyük teyze, büyük hala, kayınvalide, kayınpeder şeklinde o dönemde Müslümanlaşarak hayatta kalanlarla ilişkili olduğunu tahmin edebiliriz. Ve bunlar Türkiye'nin her yerinde aslında bu ilişkiler söz konusu. Dolayısıyla hem toplumumuzu çok şekillendiren... Bir olgudan bahsediyoruz hem de üzerine çok fazla konuşmadığımız bugüne kadar. Bu suskunluğu da çok tartışıyor olacak konferans. Neden 90 yıl boyunca susulmuş bu konuda? Neden bu büyük suskunluk? Bu sadece Türkiye'de ve Türkiye'deki tarih yazımında değil, uluslararası tarih yazımında. Diyaspor Ermenilerinin, Ermenistan'ın tarih yazımı ve 1915'i tartıştığı kitaplarda da ele alınmayan bir konu. Bu kitaplarda ya hiç Müslümanlaşmadan bahsedilmediğini ya da bahsedilse bile daha sonra bu kişilerin yok olan Ermeni milletinin bir parçası olarak ele alındığını görüyoruz. Yani ölü kabul edilmişler aslında. Bu da tabii şimdi bu programın tam da konusu olan hikayenin kadın hali bunu çok kadın bir kadın hikayesi yapıyor. Çünkü hem Ermeni toplumu o dönemde hem de bugüne kadar Ermeni, Türk, Kürt, Arap toplumları... ...bu olguyu paylaşmış olan, bu tarihselliği paylaşmış olan bu coğrafyanın toplumları... E, ...ataerkil ve e, kendisine e, erkek üzerinden soyu, soylu diyebileceğimiz erkek üzerinden soyu e, tespit eden e, toplumlar. Dolayısıyla ağırlıklı olarak Müslümanlaşarak Müslüman ailelere katılanların e, kadınlar ve çocuklar olması... Onların zaten özellikle kadınların din değiştirdikten sonra artık diğer dinin ve diğer milletin etnisinin mensubu olması anlamına geliyor. Soyun onlar üzerinden akmadığı düşünüldüğü için. Tam da bu yüzden aslında basılan hikayelerin önemli bir kısmı anneanne kitapları, anneanne hikayeleri, babaanneler bile daha az, dedeler çok çok daha az. Bu onların daha az olduğunu göstermiyor. Ama kesinlikle daha az dillendirildiklerini gösteriyor. Bunu da bizim torunlar çalışmasında en azından görüştüğümüz pek çok kişi şöyle anlatmıştı. Anne tarafından bir Müslümanlaştırmış Ermeni işte annesi, anneannesi olanlar. Ermeni olarak algılanmıyorlar. Türk, Kürt, Arap her neyse o şekilde algılanıyorlar kendi yaşadıkları yerlerde. Ama baba tarafından eğer bir Ermenilik varsa bu babaannede olabilir. O zaman daha fazla Ermeni algılanıyorlar soyun erkekten geçtiği düşüncesiyle. Dolayısıyla dillendirilen hikâye daha rahat dilendirilen hikayelerin ana hikayeleri olduğunu görüyoruz. Ama tabi bunun çok ötesinde sebepleri de var. Bu 90 yıllık suskunluğun ve konferans boyunca bu konuşuluyor olacak. Konferansla ilgili biraz daha ayrıntı vermek istiyorum ama bir müzik parçası. Daha dinleyelim ondan önce. Uzak bir coğrafyadan anıma çok bağlantılı bir konu ve müthiş bir sanatçı Nina Simone'dan geliyor. For Women. My skin is black long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain, inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah My name is Aunt Sarah Aunt Sarah My skin is yellow My hair is long He forced my mother late one night What do they call me? do they call me My name is sweet Sesinden dinledik e, For Women. 1966'da ilk seslendirilmiş e, bir parça bu. Afrika kökenli Amerikalı kadınların dört kadının, e, e, dört kadın stereotipinin aslında e, hikayesi. Onları eleştirel bir e, yaklaşım olarak e, alabiliriz bu parçayı. E, birincisi Sarah Teyze. Çok güçlü köleliğin bütün zorluklarına ve acılarına katlanabilecek kadar güçlü olan Sera teyze'den bahsediyor ikinci olarak Safronia'dan bahsediyor Safronia'nın babası zengin ve beyaz annesi ise siyah bir melez karakter Safronia üçüncüsü bir e, e, siyah tarih dolayı öfkeli bir karakter Peaches. Nina Simon bu kadınları seslendirirken hani her birinden kalan aslında tarihsel olarak köleliğin bugüne getirdiği ve bugünkü kadınların, siyah kadınların hayatlarına getirdiği yükleri de anlatıyor. Biraz önce konuşmaya başladığımız Hranting Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi ve Malatya Hayder'in birlikte düzenleyecekleri Müslümanlaştırmış Ermeniler Konferansı da tam bunu yapıyor olacak aslında. Türkiye'nin geçmişinden kalan yükler, bugüne kalan yükler özellikle 1915'in ailelerimizde devam eden Müslümanlaşarak, Müslümanlaştırılarak hayatta kalan Ermenilerin Ailelerimizde devam eden hikayelerine ve onların üzerimizde bıraktığı izlere bakıyor olacağız. Çocuklar, torunlar ve bunun üzerine çalışan akademisyenler üzerinden. Bu sunuların bir kısmı dediğim gibi hemşinden başlayarak Selim Deringen'in Hamidiye katliamlarında toplu dindiriştir. ...değiştirme tartışmasına e, geçmesiyle 1915'in öncesine ilk önce bakıyor olacak. Ondan sonra da 1915'e yoğunlaşan e, iki panel var. Taner Akçam'dan Arman Marsubyan'a, e, Ermenistan'dan Anna Aleksanyan'a, e, Vahetaşçıyan'a... E, ...Amerika'dan Arda ve Doris Melkonyan'a, e, Himar Kaiser'e kadar... ...çok geniş bir e, tarihçi ağırlık olarak tarihçilerden oluşan... E, iki panel olacak Daha sonra müzik, yemek ve anı çalışmaları üzerinden Hafızanın izlerine bakan Dört konuşmacı olacak Ki biraz önce de kapama parçasını dinlemiştik Zülal'den de pek çok yemeğin ismi Anadolu Ermenileri arasında Türkçe Ve Fethiye Çetin'in Anneannem kitabında da Pek çoğumuza en çok dokunan hikayelerden bir tanesi Anneannelerin, babaannelerin Özellikle Paskalya'da Paskalya çörekleri yapmaya devam etmeleri ve bunu bir anlamda kendi seslendiremedikleri, paylaşamadıkları hikayelerin yemek üzerinden ifade bulması, kokularla, tatlarla birlikte aile içerisinde paylaşılması hikayesiydi. Benzer hikayeler üzerinden konferansta da bir panel olacak. Daha sonra Kürt kimliği ve Müslümanlaştırmış Ermenilere yoğunlaşan çok ilginç bir panel var. Ve hemen arkasından Dersim'e yoğunlaşan Nezat ve Kazım Gündoğan'ın da katılacakları bir panel olacak. 4 Kasım Pazartesi günü çok özel iki atölye çalışması var. Biri Jülde bir biri Ufuk Sezgin tarafından yapılacak. Biri Türkçe, bir İngilizce olarak. Türkçe yapılan atölye çalışması özellikle Müslümanlaştırmış Ermenilerin çocuk ve torunlarını buluşturmayı Hedefliyor. Bu kapalı bir atölye çalışması olacak. Tabii katılmak isteyen bütün çocuk ve torunlara açık. İngilizcesi de yine kişisel hikayeler üzerinden nasıl algılanıyor, nasıl deneyimleniyor bu mesele. Bunu uluslararası katılımcılarla birlikte ele alacak bir atölye çalışması olacak. Pazartesi gün 4 Kasım devamında hafıza ve kimlik üzerine daha sonra da din ve kimlik üzerine iki çok ilginç panel var. Din ve kimlik panelinde Boğuz, Levon, Zekiyen, Robert Koptaş, Cemal Uşak, Vidayet Şevkat-ı olacaklar. Konferans Müslümanlaştırmış Ermeniler Konferansı pazartesi 4 Kasım Torunlar Forumu'yla sona erecek. Bu herkesin katılımına açık. Fethiye Çetin'in ve bu atölyelere katılmış olanların... Deneyimlerini paylaşacakları. Hrantik Vakfı'nın bu konuda yaptığı sözü çalışmasından ve iki ayrı Ermeni Derneği'nden kısa paylaşımlarla açılacak bir forum ama daha sonra herkesin katılımıyla devam edecek. Bazı Üniversitesi'nde demiştim bu konferans. Üç gün boyunca, 2-3-4 Kasım günleri boyunca da bu konuyu ele alan... E, belgeseller e, ayrı bir e, e, salonda ardı ardına gösteriliyor olacaklar. Belki Başı'nın ailenin türküsü, Mehmet Binay'ın Anadolu'dan fısıltılar ve konuşan fotoğraflar belgeseli, Suzan Kardalya'nın Ninimin dövmeleri, Nezat Gündoğan'ın dersinin kayıp kızları, Dilek Aydın'ın Habab çeşmeleri bir restorasyon öyküsü belgeseli, Uğur Egemen İres'in Meğer belgeseli, Armen Aroyan'ın Gizli Ermeniler belgeseli ve Gülen Gül Altıntaş'ın Kaybolmayın Çocuklar belgeseli Bütün bu bu alandaki belgeselleri bir arada izlemek için de çok iyi bir fırsat bu konferans ee, Ve bildiğimiz kadarıyla e, dünyada ilk defa bu konuya yoğunlaşan bir uluslararası konferans e, yapılıyor Dediğim gibi dünyanın her yerinden de e, katılımcılar eşliğinde e, yapılacak Harantik Vakfı Boğaziçi Üniversitesi ve Malatya Haydiri'nin Müslümanlaştırmış Ermeniler Konferansı 2-4 Kasım. Ee, Nina Simon e, uzak bir coğrafyadan benzer e, hikayeleri kadınlar üzerinden e, bizimle paylaşmıştı. E, Kasım'da yapılacak ikinci bir konferans daha var. E, hemen bir hafta sonra e, 9-10 Kasım'da aynı Böl Vakfı tarafından e, aile kurumu üzerine düşünen e, bir konferans. Ki bayramda aile kurumu üzerine bizi çokça düşündüren bir an oluyor. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum ama ondan önce bir parça dinleyelim. Josephine geliyor. Jeanne Limbo'dan. <Gülüyor> Farta ...dan dinledik Josephine... ...bir kadın parçası... ...bir canlı performansını dinledik... ...Jasmine Parade albümünde de yer alıyor bu parça... ...Jenna Limpo... ...Oregon kökenli... ...Amerikalı bir sanatçı... ...ben... Kendi parçalarını genellikle kendisi besteliyor ve söylüyor. Şarkı sözleri de genelde kendisine ait oluyor. Sürekli gezen ve çok sayıda konser veren ve çok kişiye de ilham veren bir genç şarkı yazarı ve şarkıcı. Biz de onu izlemeye devam ediyoruz. Onun birlikte çalıştığı, birlikte hem sahne aldığı hem de albümlerinde e, parçalarını paylaştığı Kate Curtis benim çok sevdiğim yine bir indie e, sanatçı, e, kadın sanatçı e, ondan da bir parça dinleyeceğiz e, ondan sonra da e, Heinrich -E Bölün e, Kasım ortasında düzenleyeceği aile konferansı üzerine bu parçalarında verdiği ilhamla e, biraz konuşmak istiyorum Müzik Heaven knows, heaven knows, this little girl who once was afraid of spiders. Off she'll go, off she'll go into the world with the strength inside her to sing through all the danger. has found Path Together Tekrar merhaba. Hikayenin Kadın halinde bugün bol müzikli bir bayram programı yapıyoruz. 9 Kasım ayı boyunca birbirinden ilginç konferanslar olacak İstanbul'da bir yandan onlar üzerine konuşuyoruz. 9-10 Kasım'da Cumartesi Pazar böl vakfının düzenlediği bir çok ilginç bir aile konferansı var. Aile bayramda da üzerine çok düşündüğümüz bir mesele. Bu konferans belki başka zamanlarda kurmadığımız bağlantıları kurmamıza yardımcı olacak türden çok ilginç ve güzel bir derleme olmuş. İlk önce cumartesi günü bir sabah paneliyle açılıyor. İdeal aile algısı nasıl oluşuyor diye. İnci Kestecioğlu, Fatma Bostan Ünsal ve... Macaristan'dan Andrea Petun'un katılacakları hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve uluslararası feminist tartışmalar bağlamında ideal aile nasıl kurgulanıyor ve nasıl tartışılıyor ona bakacak olan bir panel olacak İkinci olarak aile emek ve hukuk üzerine bir konferans var emek ve hukuk bağlamında aileyi bir panel var emek ve hukuk bağlamında aileyi düşünecek Kadri Bakırcı ve Çağla Ünlü Türk Ulutaş Üçüncü olarak aileye yönelik sosyal politikaların tartışılacağı bir panel olacak. Mehmet Tarhan, Deniz Ulusoy, Sosyal Feminist Kolektif'ten Deniz Ulusoy ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Ferhat Özbey'in katılacağı moderatörlüğün de Ka Kaos rol'un yapacağı bir panel olacak bu. Ve katılımcılardan da göreceğiniz gibi LGBT'ler, feministler ve... E onun ötesinde e, iktidar süreçleri bağlamında e, kadın ve aile nasıl tartışılıyor, sosyal politikalar tarihsel olarak nasıl gelişti ve bugün nerede duruyor üzerine konuşulacak. Bunun hemen arkasından da geçen yıl boyunca çok e, konuşulan, bizim de bu çok ele aldığımız Benim Çocuğum e, filmi gösterecek. Distak aileleri e, üzerine olan e, Can Candan'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum filmi e, 9 Kasım Cumartesi akşam e, 7 film gösterimi. 10 Kasım Pazar günü e, alternatif aile modelleri e, paneliyle devam ediyor bu tartışma. E, Sabancı Üniversitesi'ne yeni tez çalışmasını bitiren Merve İş aile ve ebeveynliği queer yaklaşım Türkiye'deki lezbiyen, trans ve queer ebeveynlerin deneyimleri üzerine konuşacak ki biraz önce dinlediğimiz Kate Curtis'ten e, sing parçası biraz e, böyle bir ailenin hikayesini e, anlatıyordu. Keith Cortés kendi e, kadın e, sevgilisi eşiyle birlikte elde edindikleri çocuklarla kurdukları e, ailede e, o ailenin e, deneyimlerinden çıkmış e, bir parça sing ve çocukları için e, bestelediği korkuların üzerine şarkı söyleyerek gitmeyi e, gitmekten bahseden hikayesi bu olan e, benim çok sevdiğim bir parça. Ee, bu alternatif aile modelleri hem Türkiye'de farkında bile olmadığımız ne tür aileler var ve ne tür deneyimler yaşanıyor bu ailelerde hem de e, ne tür aileler hayal edebiliriz aile dediğimiz zaman neden e, belli e, tanımlara e, hapsoluyoruz. Bunun konuşulacağı bir panel olacak Sevgi Adak aile dışında hayat var mı sorusunu soruyor bu panelde Ve Birkbeck Üniversitesi'nden ünlü feminist araştırmacı Sasha Rosniel katılıyor bu panele Avrupa'da geleneksel ailenin dışında yaşamak bunun olanakları ve siyaseti ve günlülük hayat deneyimi üzerine konuşuyor olacak Hande Birkalan Gidik bu panelin moderatörlüğünü yapıyor 10 Kasım Pazar günü öden sonra bir şiddet ve aile paneli var. Aile üzerinden şiddeti uzun süredir çok tartışıyoruz. Aile aslında en çok şiddet yaşanan ve en travmatik ilişkilerin de deneyimlerinde var olabildiği bir kurum. Dolayısıyla... Bunun üzerinden bunun hem hukuk hem de ıı, izleme ve önleme ıı, çalışmaları bağlamında ele alınacağı bir panel olacak. Filiz Gerisecioğlu, Deniz Bayram, Morçatı Vakfı'ndan ve Seni Özdemir'in katılacağı bir panel. Son olarak da ailenin ötekileri öteki aileler diye yine ıı, aile üzerinden her zaman çok konuşmadığımız konuları içeren ıı, bir ıı, panel olacak bu konferansta. Ee, benim Müslümanlaştırmış Ermeni kadınlar üzerinden aile millet kadınları e, tartışacağım bir e, konuşmam olacak Ayşe Parla göçmen kadınlar üzerinden e, aile politikalarını ve aileyi konuşuyor olacak Hande Bir kalan gidikte politik bir alan olarak babala Almanya'da Türkiye'li babaların deneyimleri e, üzerinden konuşacak Nazan Maksutya'nın moderatörlüğünü e, yapacağı Amerika üzerine de bir sunum olacak Onun konuşmacısı belli değil ee, ...böyle birbiriyle çok bağlantılı, aile dediğimiz kavramı çok genişleten ve e, çok yönlü olarak ona bakan bir konferans... ...Hayri Böl Vakfı'nın 9-10 Kasım Cumartesi Pazar yapacağı e, aile konferansı e, İstanbul Galatasaray Cezayir Toplantı Salonunda e, olacak. Biz parçalarımıza geri dönelim buradan... E, Korkuların üzerine şarkılarla gitmek e, derken bunu çok güzel yapan bir e, topluluk Rupen'de April Fishes'den Pablo Neruda'nın e, kemanlara teşekkür ettiği e, şiirini e, şarkı sözü olarak e, kullanan Neruda parçalarıyla devam ediyoruz. <Gülüyor> violins por este día de cuatro cuerdas puro es el sonido del cielo la voz azul de la Fishes'den dinledik. Nero da Esimundar albümünden bir parçaydı. İspanyolca ağırlıklı Bu Dünya başlıklı ikinci albümleri Rupen de April Fishes'in mültecilik ve göçmenlik sınırları aşmak üzerine e, çokça parça var içinde İlk, parça, ilk albümleri 2008 e, Extraordinary Rendition'dı Daha aşk temalı ve Fransızca Son olarak da Build isimli bir albümleri Çıktı Daha isyan müziği gelineğini gönderme yapan Ve bu gelineğin bir parçası olarak kendini konumlandıran Bir albüm 2012'de Birazdan ondan da bahsedeceğim Ama kim bu Rupa and Apple Fish'iz tanımayanlar için Rupa Maria e, Ed Baskerville ile birlikte kurucusu ve baş solisti e, Sesinden de Sesini de dinliyoruz parçada. Hintli bir anne babaya Kaliforniya'da doğan bir çocuk. Daha sonra Hindistan, Güney Fransa, Meksika ve dünyanın pek çok başka yerinde geçiyor çocukluğu. İspanyolca, Fransızca, İngilizce konuşuyor. Hindi dilinde, roman dilinde ve başka dillerde de parçalar söylüyor. Dolayısıyla kendinden çok dilli ve çok mekanlı dünyayı evi olarak kabul eden bir kişi ve grup kendi müziyen arkadaşlarıyla birlikte e, e, farklı temalar etrafında e, geziyorlar sürekli son albümleri de build et anlamına geliyor e, yine dünyanın çok farklı yerlerinden müziyenlerin katılımıyla birlikte bir isyan müziği e, albümü olarak e, kurgulanmış e, şöyle anlatıyor e, Rupa Maria bu e, albümün hikayesini bu albümün çıktığı an 2012 dünyada pek çok e, karşı çıkışın İsyanın yaşandığı bir dönem Şili'den Atina'ya, Wall Street'e, Tunus'a Ve aslında 2013'e gelmiş olsaydı Geziye'de referans yapardı çok büyük olasılıkla Ve bu isyan hareketleri Ve hem kapitalizmin hem Sahte demokrasilerin sorgulandığı hareketler olarak tanımlıyor bunları Bu hareketlerle konuşan ve e, onlara bir anlamda onlarla birlikte düşünen ve heyecanlanan e, ve bu heyecanı e, yansıtmaya çalışan e, bir albüm. E, Build albümü. Oradan da bir parça dinleyeceğiz. Şimdi iki parça arka arka Rupen'de yapılı gelecek. Birincisi İstanbul'da albümünden yine Semua. E, i̇kincisi de e, Bild son Build albümünden Metamorphosis. <gülüyor> Qui dit pourquoi pas? Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui était la courageuse. Maintenant c'est moi ici, la peur. Here and wonder what spell I've been under. As I open my eyes, everyone's disappeared. And it's some kind of eerie. It's some kind of strange. It's some kind of silence as things rearrange. Oh, I'm mystified. Was the earth? Was the water? And what I thought was water was air. And as I stood there, sinking my lips, they were drinking your empty words, and I drowned in my thirst. Oh. oh. Just like the sky I'm a paper Kind That must fly can do. No, no. Oh, oh, the seed wakes. The ground shakes. The cells ache. The growth makes the heart break. The heart breaks. The heart breaks. Metamorphosis'la bitirdik programı. Zaman dolmuş ne yazık ki. Bu güzel parçanın da ilhamıyla dönüşümlerden korkmadığımız... ...hayatın su gibi aktığı, müzikle aktığı, müzikle coştuğumuz... ...güzel bir bayram, güzel bir hafta diliyorum herkese. Sevgiler. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle